Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba, bugün 29 Ekim Dünya Mirası Adalar Açık Radyo stüdyolarından herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Ben Derya Tolgay. Ben de Alporcuğum. Stüdyoda Ömer Şahin'le beraberiz bugün. Şöyle başlayalım, bir duyurumuz var. Adaların sesleri... Ee, Anadolu Kulübü İlkiz Köşkler Büyükada'da Sergi, sofra ve yuvarlak masa olmak üzere Üç aktiviteden oluşan adaların sesleri Bu e, 2 Kasım Cumartesi günü bir canlı yayın olacak Bunu e, sosyal mecralarımızda ilan edeceğiz e, Canlı olarak izleyebilirsiniz e, Ve 3 e, e, Kasım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 ...katkıları için Anadolu Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Zaten bugün konuğumuz da burada, kendisini ağırlıyoruz. Ama şeyin, etkinliğimizin paydaşları Stüdyo Osidena, Açık Radyo ve DMA İşbirliği ile beraber. Ve konuğumuz var, Büyükada'dan sevgili Silvio Ovadia. Hoş geldiniz Silvio Bey. İyi ve. günler. Öncelikle galiba şeyde Şalom Gazetesi'nde ee, uzun seneler yayın konutörlüğü yaptınız. Hala yazmaktasınız. Evet. Ama esas mesleğiniz İTÜ, elektronik ve haberleşme mühendisliğinden mezunsunuz. Ee, Birçok kuruluşa da müzik özellikle klasik e, vesaire bunlara da destek oluyorsunuz. E, ayrıca e, Seferat Kültür Araştırma Derneği'nin yine e, oldukça katkılarınız var. Türk Yahudi Toplumu Başkanlığı görevini üstlendiniz. Yani hangi sayacağım tam bilemiyorum ama Önemli olanları isterseniz siz kendiniz Söyleseniz çok daha seviniriz Şimdi En son olarak aslında 500. Yıl Vakfı Başkanlığını yapıyorum Uhtesinde de Türk Musevileri Müzesi var Onu da çok daha ön plana çıkması için Elimden gelen çabayı gösteriyorum Son 6 aydır Geçen dönemde adayla ilgili Bahsettiğimiz için Kent konseyinde aktif olarak Hı. görev aldım evet. Ve elimden Geldiği kadar adada Kent müzesinde bazı yapabileceğim şeyler varsa yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve gerçekten inancım adadaki kültür seviyesinin ve kültürel etkinliklerin çok artması gerektiğine inanıyorum. Son yıllarda da adaya yeni gelen entelektüel ve kültür seviyesi daha yüksek bir zümrede mevcut. Ve bunları daha aktif hale getirmek gerektiğine inanıyorum. Evet. E, şeyi de ekleyelim isterseniz. Anadolu'daki tarihi e, eserleri tespit eden ve kaybolmakta olan tarihi izlerini belirleyen Kültürel Miras Koruma Derneği'nin e, koru... Evet. evet, evet. E, çok önemli çünkü bizim yaptığımız evet. <gülüyor> bu çalışmalarda bu arada da işte. ticari olarak bir iş yapıyor musunuz? Evet. <gülüyor> evet. Vakit kanalda <gülüyor> ticari işte yapıyorum. Bir sanayi kuruluşunun başındayım <gülüyor> ve fiilen de çalışıyorum. Güzel. Fiilen de çalışıyorum. <gülüyor> Kültürel Miras Koruma Derneği günümüzde Anadolu'da bırakılmış, terk edilmiş yüzlerce, binlerce belki de on binlerce yapı mevcut. Bunlar biraz büyük bir kısmı sahipsiz. Bu Kültürel Mirası Koruma Derneği'nin görevi fonlar yarataraktan bir bunları mümkün mertebe tespit etmek Hı. ve en azından restore etmek çok kolay değil. Ama en azından bunlar, bunları anıtlar, o bölgelerin anıtlar kurullarıyla birlikte daha kötüye gitmesini engellemeye çalışmak. Hı hı. güzel. Peki o zaman e, geldik adamıza, adalarımıza. Şimdi siz e, bu e, bizim Büyük kulüp dediğimiz ama... Anadolu çok... kulüp. Anadolu, kulüp, kulüp, pardon, Anadolu, kulüp <gülüyor> Anadolu kulübü dediğimiz ama önceleri de olan, sonradan bu adı almış olan kulübün bir tarihini anlatırsanız... Kısaca... Ondan sonra başlayıp bir şeyine geçeriz, kısaca Kısaca bir başlayayım. Ankara'dan başlayayım. Evet. Aslında çok enteresan çünkü kulüp Atatürk'ün yine inanılmaz bir öngörüsüyle yıllarca sadece savaşlarda vaktini geçirmiş... E, bürokrasi ve milletvekilleri bütün bunlar e, son 25-30 yıl savaştan başka bir şey görmemiş bir zümre ile. Öbür taraftan oluşmaya başlamış bir burjuazinin arasındaki e, kombinasyonu yaratmak için ancak bir kulüple bunu e, aşabileceğini öngörmüştür. Çok önemli bir şey e, Atatürk'te asker geçmişi olan bir şahsiyet olmasına rağmen Öngörüsü tartışılmaz çok ileri görüyor ve de kurarken de e, bu 1926 yılında 31 e, Ekim tarihinde kuruldu. İlk maddesi ve şartı şudur Anadolu Klubü Ankara'da oturan Türk ve yabancı üyelerini buluşup görüşme imkanı sağlamak ve başkenti bir kuruluş meydana getirerek kulübe girecek üyeler arasında sosyal ilişkileri kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu çok önemli bir şey. Daha evvel hiçbir ilişkisi olmayan üst düzey bir bürokrat ile daha geçmişinde asker bir aileden gelme vesaire. Onunla çok daha üst düzey bir sanayiciyi veyahut bir iş adamını veyahut belki hatta bir yabancıyı çok levanten veyahut kişiler Türk olmayan kişilerde mevcut. Bütün çok diplomatlar çok yürüyor. Diplomatlar dahil. Bütün bunları kaynaştırmak için Ankara'da bunu kurmuştur. Şimdi bu kurulduğu zaman işte bazı kaynaklara göre... Başkanı başbakandır. Bazı kaynaklara göre dışişleri bakanıdır. Bu fakat bir süre sonra evet. değiştiriliyor. Ee, ilk, i̇lk onursal başkanı e, inönüdür ilk şey yapan evet. ama toplantıları yürüten o değildir. Burada ileri çıkanlar vardır. Ee, bu ve bugüne kadar halen e, hayatiyetini sürdürmüştür. Günümüzde halen e, faaliyetini Kızılay Yenişehir'de İzmir Caddesi'nde bulunan kendi binasında sürdürmektedir eskisi kadar çok aktif olmayabilir birincisi işte yerin yerin daha fazla bina şeklinde olması bahçeli bahçeli yere dönüşmemesinden dolayı ama onla da ilgili yönetim çalışmalar yapıyor daha rahat ve daha çağdaş bir yere geçebilmek için öyle söyleyebiliriz bunlar şimdi bu yöneticiler arasında çok kayda değer bir kişi var bir dönemde başbakanlık yapmış Hasan Saka ee, bu şahıs aynı zamanda adadaki Prinkipo Yat Kulübü'de de üye. Şimdi Prinkipo Yat Club demiş iken e, 1906 yılında İngiliz avukat Leon e, Pers tarafından kuruluyor. Ve e, bugün Anadolu klübündeki şu anda Bienalin yapıldığı sarı bina ile tenis kortlarının olduğu yerdeki e, tam olarak ne var? Bilmiyorum. O bölgede bir kulüp oluşturuyor. Kendi olanaklarıyla yapıyor bunu. Ee, ve kısa süre sonra oraya bir hayli aza toplamaya çalışıyor. Ön tarafında Kalipso ön tarafında ve Giacomo Oteli var. Ee, eski kartpostallarda da dikkat edersek bütün oradaki sahilin yan tarafın her tarafın otel olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ee, kısa bir süre önce adaya vapur seferleri başlamıştır. Biliyorsunuz belki John Paşa Köşkü'nün sahibi John bu padişahın hak vermesi ve istemesiyle adaya ilk düzenli vapur seferlerini başlatan kişidir. Ve böylece adaya gidip gelmek çok daha kolay olmuştur. Böylece de bütün bu aktiviteler çoğalmıştır. Yani su yoktur yanlış anlamayın o dönemlerde hmm. adada su yoktur eskilere sorarsanız. Suyun nasıl geldiğini vesaire falan anlatırlar. Evet, evet. Temiyle gelen su var. Kuyulardan evet. çekilen Sarnıçlar su var. Sarnıçlar var. Sarnıçlar yani, bir hayli problemli. Daha sonraları tankerlerle evet. taşınmaya başlanıyor. Şimdi 1906'dan 1923 yılına kadar Prenkipo Yatlöp Company Limited adı altında e, yani. faaliyet gösteriyor bu şey. Ya yani Önce şahsi olarak başladı. Fakat ondan sonra para durumu hmm. e, sorun olmaya başladı. E, ön tarafta bu sarı binanın ön tarafında da Fransızlara ait bazı binalar var. Onları da zamanla ikna ederek şey yaparak alıyor ve bu şekilde büyütüyor. E, 1923 yılında daha cumhuriyet kurulmadan evvel ismini türkçeleştiriyor ve Büyükada Yat Kulübü Osmanlı Anonim Şirketi yapıyor. Hmm. Birkaç ay geçiyor bir daha isim değişikliği oluyor çünkü cumhuriyet kuruluyor. Hmm. Büyükada Cumhuriyeti Yat Kulübü Anonim Şirketi hı hı. olarak adını alıyor. Sonra bu süreçte hep ama yelken ve tekne hatta hı. kürek yarışları falan evet, hepsi öyle. orada yapılıyor Şimdi, değil mi? E, eski yine bunun bazı kart postallarında aşağıda bir e, kulübe, geliş bir kulübe olduğu görülür. Evet. Orası özellikle bu kayık malzemelerini muhafaza hı. etmek için kullanılan bir şey. Hı. Sürekli olarak yat yarışları yapılıyor. E, hatta e, bu programdan önce bana gösterdiğiniz bir kupa var. O dönemlerde adalarda çok ciddi şekilde e, yat yarışları yapılıyor. Evet. Ve ilk kupanın da evet, orada Evet, yani olduğunu, Türkiye tarihindeki ilk yelkenli e, yarışların e, kupası oradan, e, Prinkibo'dan oldu. Evet, evet. Söyleniyor. Çünkü bu şekilde kartpostallarda da rastlıyoruz. Evet. Hakikaten yat yarışları... İnanılmaz bir şekilde Bir de tabii dinleyiciler işleniyor. için küçük bir bilgi verelim. Şu andaki görüntüsüyle değil sahilleri büyük kulübün tamamen pardon Anadolu kulübünün kıyıları ve iskeleye kadar daha sonra tamamen dolduruluyor. Esasında Fales ta saat meydanına kadar doğal kıyısı var. Fales şeklinde iniyor. Şu andaki haliyle hayal etmesinler. Evet <gülüyor> e, şu anda aslında görülmeye değer e, Levanten Mirası Hı -hı. E, Kuruluşu'nun. ...yapmış olduğu bir sergi var. İskele'de halen evet. mevcut. Hı. Ve orada... E, ...Sebah ve Jovalye'nin... fotoğrafları evet. içinde... ...Anadolu Kulübü'nün... E, ...1900'lerdeki hatta 1890'lardaki... ...bir resmi var... Orada gerçekten hepsinin falez olduğunu, evet, hiç, evet. yani denize bence çok zor girecek evet. bir ortam olduğunu görmek mümkün. Çok teşekkürler çok bu arada, bir hatırlattığınız evet. için sergi var evet. ee, halen e, durmakta. Ee, onu takip edebilirler. Ee, hem e, Adalar e, Vakfı'nın, evet. evet. Anadolu Kulübü'nün ve Dünya Mirası Adalar e, girişiminin katkılarıyla evet. e, bu iskelede sergileniyor. Evet. Hatta e, bu sergiyi yapan arkadaşlarla konuştuk. Hı -hı. O kulübün en en eski resmini de onlardan rica ettim. Mutlaka büyütüp evet. e, kulübün bir koridoruna koymamız gerektiğini hı. inandığım için de paylaştım onlarla. Şimdi o dönemlerde görüyoruz ki e, bu Prikipo Yat Kulübün ön tarafları sadece otel dolu. Kalipso Oteli, Giacomo Oteli, Hotel de Zetrange ve o zaman yine inşaatı sürmekte olan e, oteller de var evet. etrafta. Splendid de bunlardan evet. biri. E, Aşağıda gazinolar da var galiba. Gazinolar da var. Gazinolar hmm. iskeleye biraz daha, daha yakın, yakın. biraz daha yakın. E, kulübün tam hmm. alt bölgeleri hepsi otel hmm. olarak e, şey yapılıyor. E, ve bu dönemde görüyoruz ki 1910-11'de bir yangın çıkıyor ve bu Giacomo ve Calypso otelleri yanıyor. E, bu avukat, İngiliz avukat fırsat biliyor bunu hmm. ve o binayı da satın alıyor. Satın alırken parasını verip almıyor, hep borçlanarak alıyor bunları. Ve de e, o zamanki Emlak ve Eğitim Bankası'na borçlanmaya başlıyor. Büyütüyor, güzel bir inşaat yapıyor. Bugünkü binanın e, eski hali de e, tamamen e, Boy Yatlöp tarafından inşa edilen binadır. E, ve bu belirli bir noktaya geliyor. Fakat e, ve kulüp gelişince e, Cumhuriyet'in de başlamasıyla... Müslüman Türk üyelerde artmaya başlıyor. Bunların bir tanesi de daha sonra bahsettiğim gibi başbakanlık yapmış olan Hasan Sakada bunlardan bir tanesi. Ee, ve de 1937 yılına girindiğinde artık e, bu borçlar tahmin edilmez bir duruma geliyor. E, bu daha sonra e, Emlak ve Kredi Bankası olan eski adı Emlak ve Eitan Bankası olan kuruluşa borç hat safaya geliyor ve e, iflası istenecek. Hasan Saka bunu biliyor ve Atatürk'e gidiyor. Diyor ki e, Cumhurbaşkanım durum böyle böyle. Yani Anadolu klübünün bir yazlık yere ihtiyacı var. Bizim için olabilecek en mükemmel yer odur diye e, iletiyor. E, Atatürk daha evvel e, Pringipo Yatlub'e geliyor. E, 1928'de geliyor. Ve orada e, şu anda halen birinci katta bir oda vardır. Atatürk'ün odası diye yazıyor. Kalmıştır. Ana Her binada. Kadar, ana, ilk girişteki ana girişteki binada. İlk girişteki eski binada Aynen. evet. Her ne kadar e, bazı restorasyonlarda kötü bir hale getirilmiş Hı -hı. olsa bile şu anda tekrar orijinal haline getirmeye Hı -hı. biraz çalışıyoruz. E, orası Atatürk'ün odası olarak e, yer almaktadır. Evet. Kulübün tarihçesinde. Bu izinde. arada binalar dört e, tane binada yüz yaşından e, daha e, geçmiş durumda değil mi? Evet, Binaların yaşı. Yüz yaşın üstünde. 100 Evet. Sadece yeni otel binası dediğimiz ki o da hı hı. çok yeni değil hı hı. E, o izahatları da birazdan ha. vereceğim. Evet, tamam. Şu anda Anadolu Klübü e, tam denizin kenarında 28 dönümlük bir arsa üzerinde hı hı. yer almaktadır. İlk kuruluştaki sarı bina girişteki tarihi beyaz bina bunun içinde otel odaları da mevcuttur. Daha e, çok eskiden sarı binanın da üst katı otel olarak hı hı. kullanılıyordu. Ve daha sonra satın alınmış olan ikiz evler var. Yavuris e, ikiz evleridir. E, onlar da tarihi eserlerdir. E, bir de kulüpte yeni bina olarak e, anılan ve 51 odalı otel olarak kullanılan e, yeni bina vardır. Yeni bina dediğimiz e, yapılan bir müsabaka sonucu e, seçilmiş olan bir projeyle gerçekleşmiştir. Tabii ki üzücü tek tarafı. Bu iki tane köşkün yıkılmasıyla yapılmıştır o bina. Maalesef o gün öyle demek ki Hiç, çok, hiç çok onların görselleri var mı? O, yıkılmadan hiç önceki hiç yok değil mi? mi? Hı -hı. Mutlaka vardır. Hı -hı. Ama ben rastlamadım. Ama önemli bir mimar e, tarafından evet, evet. yapıldı orası da değil mi? şimdi evet. Şimdiki, evet. Şimdiki evet. e, bir yapılan bu yarışmada Turgut Cansever Bey evet. Abdurrahman Hancı'nın evet. projesi geçmiştir. 1953 yılında başlanmıştır. Hı -hı. 1957 yılında Hizmete girmiştir. Şimdi mimariyle ilgilenenler için biraz dikkatli baktığınız takdirde evet. e, İstanbul Hilton'un bir görüntüsü vardır onda. Evet. Bu Le Corbusier çok meşhur, dünyaca evet. ünlü bir mimar. Onun çizgisidir bu. Her iki binada o çizgide yapılmıştır. Çok ee, güzel ayrıntıları var. Evet. Ee, evet, iç, evet. i̇ç kısmında da çok güzel ayrıntıları evet. Şimdi, var. Dışarıdan e, da. Son zamanlarda gittinizse giriş katında olan ...veyahut birinci katta olan, giriş birinci kattadır. Evet. Orada bir konser, konferans evet. salonu veya yani toplantı salonu vardır. 250 kişi kadar alan. Onu tamamen yenilendi. Hı hı. Yani o ilk halinden o kadar kötü durumdaydı ki kapıları, hı hı. pencereleri vesaire. Tamamen yenilendi. Ee, ve bir, yapan mimarların kızıyla da konuşuldu. Evet. Ve orijinalinden hiç taviz verilmeden orijinali gibi... ...yeniden yapıldı. Hı hı. Gayet de şu anda evet. kullanışlı olarak duruyor. Üst katlar duruyor. çok iyi durumda ve çok güzel ayrıntılarını hı. hala muhafaza ediyor. Valla e, bu belirli dönemlerde bir ısıtma ilave edildi. Hı hı. Yoktu hı. ilk başta. Bir de e, aircondition ilave edildi. Bütün bunlar yapıldı. E, fakat sürekli olarak yenilerekten hı hı. en iyi şekilde ve en konforlu şekilde... Hı hı kullanmaya çalışılıyor. Çünkü Maktimiz kışında da şey, evet. Yani bu Anadolu Kulübü'nün e, hiç şüphe yok ki e, adalara katkıları var. Yani nedir bunlar? Şu, şu sırada e, Biennale'de kullanılmasından önce de katkıları var. Bir hayat tarzının adalarda sergilenmesi. Bu, bu konularda sizin daha çok bilginiz olduğunu zannediyorum. Tabii memnuniyetle. Bence e, Anadolu Kulübü'nün tüm adalar içinde bile çok istisnai bir yeri var. Yaptığı kültürel faaliyetlerle e, kültürel faaliyet yaptığı zaman da dışarıya da açık yapıyor. Üye olması da şart değil gelen kişinin yaz ayı boyunca en azından e, ona yakın konferans, konser, resital gibi faaliyeti var e, ve bunun adaya önemli bir katkısı var. E, her hafta yaz boyunca yani Hazirandan e, Eylülün ortası da veya başına kadar haftada bir değişen sergileri var. Bir de büyük sergi salonu var. Orada da mutlaka bir iki sergi yapılıyor bir sezon boyunca. Bunlar hep açık olarak yapılıyor. Herkesin gelip izleyebileceği şekilde programlanıyor. Ee, her ne kadar e, Anadolu Türk 2.500 sadece ada üyesi olsa bile, hı hı. görüyoruz ki son yıllarda e, bir kısım, bir kısım kişinin biraz İstanbul ve adalardan kopup yaz aylarını Bodrum veya Çeşme'de geçirdiğini görüyoruz. Hı. Bu tabi ki Anadolu Üniversitesi'ne de ciddi bir e, zarar vermiştir. Ve de biraz daha e, özellikle maddi seviyesi daha fazla olan e, kişiler e, fırsat buldukça e, güneye doğru gitmektedir. Bu da tabii ki e, kulüpteki üye sayısını biraz azaltmaktadır. Aktif üye olarak kalsalar bile gelmemektedirler. Bunu görmekteyiz. Tabii, bu kulüp olduğu gibi aynı adalara da yansıyor esasında ki, yapısı tabii ki. değişiyor. Tabii tabii bunu bütün adalarda görüyoruz. Evet. Ee, sadece büyük adada değil. Burgaz'da evet. da heybelidir bütün bunlar. Evet. Mevcut. Biraz yaşam evet. tarzı değişti ülkemizde Biraz da ondan kaynaklanıyor. Yani bu eski fotoğraflarda işte balolar yapılıyor kulüpte. Ee, insanlar evlerinden arabalarla böyle e, lüks bir görüntü arz eden e, şeylerle, kıyafetlerle e, geliyorlar. Burada balolara katılıyorlar, dans ediyorlar. Falan. Bu tabi adalarda bir e, nasıl derler batı batı e, kültürünün e, ne bir şey yaratıyor, ilim, e, heves yaratıyor. Çok haklısınız. Ya bu konuda böyle sizin gözlemlediğiniz Tabii ilk başta, ya duydugunuz şeylerle aslında var. bunu şeyden başlayabiliriz. Prinzipoyat klubdan başlayabiliriz. Hı. O dönemdeki İstanbul'un en lüks eğlenceleri, Hı. baloları, Prinzipoyat klubda yapılmıştır. Hatta halen bugün orada olan bir iki üye büyük babasından bahsediyor. Resmi bulamadık aslında. Ben onlarda evet. kullanmak istiyordum. Ve principe oyat dönmesi sırasında beyaz beyaz smokinlerle vesaire falan çekilmiş bir sürü resim mevcut. <gülüyor> e, bu ama e, Anadolu Tübü kurulduğu zaman çok altında kalmıyor. <gülüyor> yani en azından e, ilk 40 yılında aynı çizgi devam ediyor. Ve İstanbul'un da e, olanakları en geniş olan, yazlığa gitmeye en meraklı olan kişileri Adalara geliyor. Bir Hı -hı. numarada adalar var. Hı -hı. Ve bu şah şaha aslında devam ediyor. Yani mesela e, sosyete fotoğrafçısı Zozo'yu Anadolu Klübü'nde görebilirsiniz. Çok uğraştım peşinden koştum. <gülüyor> resimlerini alabilir miyiz diye. Çünkü Hı -hı. ada kulüp için çok geniş bir şey yapabilir. Hiç Hı -hı. kimseye vermedi ama bana da vermedi henüz. <gülüyor> <gülüyor> ee, orada yıllarca e, resim çekmiş adam. Hı -hı. Yıllarca evet. resim çekmiş. Hı -hı. Ve çok geniş Hayat bir şey mi? var. Hı -hı. Evet. Hayatta hayatta evet. 90'ına yakın ama evet. hayatta evet. Ee, Şimdi bu tabi çok geniş bir şey yapıyor Sonra e, hem e, yaşam tarzında biraz daha sadelik başladığı için Hem de biraz gösteriş azaldığı için ve gösteriş yapanların başka bölgeleri taşınmasından dolayı Bu biraz <gülüyor> azalmıştır onu öyle görmek lazım evet. Peki e, adaların müzesi var biliyorsunuz e, Oraya da katkılarınız var biliyoruz nelerdir anlatır mısınız? Şimdi özellikle Adalar Kent Müzesi kurulurken e, adadaki Rumlardan veyahut adada yapılan etkinliklerden çok kolay malzeme toplayabildiler. E, o zamandan beri e, başkanı, vakıf başkanı Halim Bey ile irtibatta bulunaraktan e, adada yaşamış olan Yahudilerle ilgili nasıl e, yardımcı olabilirim diye biraz uğraştım ve hiçbir de bilgim dahilinde değildi. Ben hayatımda adaya ilk defa 15 yaşında gittim. Daha ben ayak bile basmadım. <gülüyor> Çocuktuğum yazları boğazda geçti benim. Hmm. Ee, 15 yaşında gitmeme rağmen bilgi bilgi topluyabilirsiniz yani. Ben de toplamaya çalıştım ve elimden geldiği kadar da bu bilgileri topladım. Ee, mesela Ser, bunların... serde biraz gazetecilik var yani. Evet. Ya yani evet. mesela bunların bir meyv <gülüyor> bir tanesinin meyvesi. Arbu Krekler çok tanınmış bir ailedir adada. Evet. Ee, Victor abiye gittim. Dedim ki ya bununla ilgili aile maile Hı -hı. falan Hı -hı. üç nesil üç nesil falan. Sonra kitap yazmasının sebebi benim. Öyle benim mi? Evet. Viktor evet. Bey de konuğumuz evet. evet. oldu Bey sağ olsun. Evet. Oldu. Evet. Evet. Evet. Victor Bey'in kitabının yazılmasında Hı -hı. benim onu itelemem rol oynadı. Hı -hı. Ben bir yazı istedim kitap çıktı karşılığında. <Gülüyor> evet iyi ki Evet iyi yaptım <Gülüyor> diyorum yani. <Gülüyor> O da o da bana her zaman <gülüyor> der ki yani seni sahibi yazın. O şimdiden. gerçekten ve harika e, bir mirası, alzası çok kuvvetli, çok. yaşına rağmen ve adayı çok iyi bilen, çok uzun zaman yaşamış kişilerden bir tanesi. <Gülüyor> ee, şimdi bunun gibi bütün bu bilgileri müzeye ilk başta aktardım. Sonra bundan iki yıl evvel konuşurken Başkan Halim Bey ile ya çok da işte kiliseden şunu aldık falan gibi şey yaptı. Ben de bir tevratı. Tamamen restore ederek e, orada sergilenmesi için yardımcı oldum onlara. Evet şimdi çok az kaldı evet. programı ama e, biraz da şeyden bahsedelim İKSV'den e, bahsedelim. Peki. Çünkü evet. e, size teşekkür ediyoruz. Yani müdürünüz Cemalettin Bey'e de çünkü Dünya Mirası Adaların bir... E, Paralel yan etkinliği için bize köşklerinizden birini verdiniz. Diğer toplantılarımıza da her zaman destek oldunuz. Hep mekanı bize açtınız. Çok teşekkür ediyoruz. İKS ve Biyaneli ile ilgili sözleriniz. Şimdi Alalım bundan dört sene evvel yapıldığı zaman adada Bienal gerçekten bazı şeyler özellikle Troçki devin hmm. önündeki görüntüler inanılmazdı ve çok etkileyiciydi. Ee, ve ondan sonra da ben sürekli olarak bir daha yapılırsa mutlaka kulüpte yapılması için çok ısrarcı oldum. Ve bu senede tam kaçırmak üzereyken yakaladım. Beş kere altı kere bir sürü kişiyi getirerekten adaya e, kulüpte yapılmasının biraz da e, mimarı oldum diyebilirim. Hı hı. Çok da memnunum. Hı hı. Çünkü e, bu kadar seçkin bir kitleyi bir kez daha adaya ve de özellikle Anadolu'lu bile getirmek çok kolay değil. Bu, Umarız bence, bu bir başlangıç olur. Evet. Bence bu Hı. ciddi bir başarı. İka ee, İKSEV'nin orayı seçmesi bizim kulüp için büyük bir başarı. Ve bu şekilde çok daha elit kitleler tarafından da kulüp tekrar gündeme gelmesi söz konusu Esası oldu. Esas elit kitlelerin de ötesine geçmiş durumda. Sadece tamam. elit değil. Şimdi Benim gördüğüm zaten, halka e, açık bir durumda. Bu, bu, daha ikinci gününde, üçüncü gününde bazı temaslarda ya yazın nasıl burada bin kişilik konser yaparız diye bir sürü temaslar Hı -hı. Var. İnşallah bunların sonucunu da göreceğiz. Evet. Bunun faydası hem kulübe olacak hem adaya olacak hem adalılara olacak. Hem evet. yeni elitler geliyor, genç elitler geliyor. Yani İnşallah. Pa para eliti değil, evet, kültür evet. elitleri geliyor evet. ki bu çok önemli çok, bir şey kulüp evet. içinde. Umuyoruz, öyle. Umuyoruz, yani. umuyoruz. Ve e, her biri de e, çok merakla geliyorlar. Bitti. Sadece bir yenen için değil Adaların tarihini tekrardan merak edip araştırıyorlar. Anadolu Kulübü'nün de tarihini. Evet programımızın sonuna geldik. Sevgili Silviye Ovadiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Biraz evet. da olsa Anadolu Kulübü'nü tanıtmaya çalıştım. Evet. Ve bugünkü etkinliklerini. Vaktimiz yetmedi. Daha dünya mirası adalarla ilgili miras evet. şeylerini konuşacaktık evet. sizinle. Başka zamana inşallah. Tamam. Haftaya görüşmek üzere. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Teşekkürler. Dünya mirası adalar.